Seval Şahin Ayfer Tunç anlatıyor Huzurda saadet, kaybetme korkusu ve suçluluk duygusu Ona göre insan ruhunun en az tahammül edebildiği şey Belki daha ötesi olmadığı Kendimize mühlet vermeden yaşamaya mecbur olduğumuz için olacak saadettir Istırabın içinden geçeriz Tıpkı çalılık taşlık bir yolda yürür, bir bataklıktan kurtulmaya çalışır gibi ondan sıyrılmaya çalışırız. Fakat saadeti bir yük gibi taşırız ve bir gün farkında olmadan yolun bir ucunda bir köşeye bırakıveririz. Bu e, Tanpınar'ın huzurunu ilk okuduğumda sanıyorum üniversite birinci ya da ikinci sınıftaydım. İlk e, beni çarpan çok şiddetle çarpan cümlelerden biri olmuştu. Sonra fark ettim ki yıllar içerisinde huzurdan en çok alıntılanan paragraflardan biri bu. Bunun nedeni üzerine biraz düşündüm. Dolayısıyla bu konuşmayı Tanpınar özelinde değil bu paragraf özelinde yapmak istiyorum. Elbette ki Tanpınar'ın insan, insan ruhuna ait röntgen çekme ...kabiliyetinin de büyüklüğünü gösterecek bir konuşma olacak. Şimdi bu cümlenin yani saadeti bir yük gibi taşımak ve ıstırabın içinden geçmek cümlesinin bir ontolojik tarafı var bir, bizim içimizle ilgili. Bir de toplumsal genetiğimizle ya da toplumsal bilinçaltımızla ilişkili bir tarafı var. E, ontolojik olarak baktığımızda aslında insan kaybetme korkusuyla sakatlanmış bir varlık. E, sürekli bir şeyleri kaybetmekten korkuyoruz çünkü hayat bir bilinmez... E, ...hayatta sürekli yeni tecrübeler, elimizden bazı şeyleri alıyor. Bu da bizi e, aslında hayata karşı bir kaybetme korkusu içerisinde yaşatıyor. Ölüm bunların en büyüğü. Yani annemizi kaybediyoruz, kardeşimizi kaybediyoruz, babamızı kaybediyoruz vs. Dolayısıyla kaybetme bilincine, bilgisine sahibiz. Bu bilgi de bizi hayatta kaybetmeye karşı e, tetikte tutuyor. Ve e, aslında... Ee, haz süre, sürelerini de kayıplardan sonra yaşadığımız süreleri de tıpkı Tanpınar'ın bataklıkta yürürüz, içinden geçeriz, istırabın içinden geçeriz diye tarif ettiği biçimde yaşıyoruz. Ee, bir yandan da e, saadetle karşılaştığımızda da aslında hem büyük bir haz e, hem de büyük bir korku da duyuyoruz. Çünkü onu kaybetmek korkusu içimizde çok büyük. Ee, bu, tabii, bu kaybetme korkusunun yarattığı sonuçlardan biri, e, kaybedeceğimiz şeyden bir an önce kurtulmak. Çünkü kaybetmenin verdiği, mesela bu e, gündelik hayatta aşk ilişkilerini çok etkiler. Yani kaybetme korkusu yaşayan çiftlerden biri. ...belli süre sonra bu korkuya dayanamaz ve e, yani terk edilmeden önce terk etmek ister. Aslında bu da bir e, kaybetme korkusunun dışa vurumudur. E, bu ontolojik tarafı ama Tanpınar hem bu romanın içerisinde ontolojik tarafından bahsediyor... ...aslında o tarafına gönderme yapıyor ama bu işin bir de toplumsal boyut var... ...ve e, bence toplumsal boyutu e, huzurun yapısına çok daha uygun, daha ilişkili bir e, taraf olacak biz aslında suçluluk hissiyle büyüyen bir toplumuz. Yani biz Doğu toplumları aslında korku ve suçlulukla büyüyoruz çocukluğumuzdan itibaren ve bizi sakatlayan şey mesela Oğuzatay'ın edebiyatında da en güçlü olan şey ve nesiller sonra bile her seferinde hem Tanpınar'ın hem Oğuzatay'ın yeni kuşaklarla bu kadar güçlü bağ kurabilmesinin nedeni aslında bu suçluluk hissinin devamı. Farkında olmadan bir suçluyuz çünkü toplumsal genetiğimiz ve toplumsal siyasi idari yapımız aslında bizi bir e, nasıl diyelim talep eden değil e, himmet gören e, sınıfında bırakıyor yani to, toplumsal geleneğimiz. bugün bu bu gelenin daha da yüksek bir oranda sürdüğünü görüyoruz yani biat ve himmet kültürü şükür kültürü aslında bizi sürekli biz eksiyiz şeylerimiz eksik onun içinde bir şeyle karşılaştığımızda hemen bunun bedelini ödemeliyiz, minnettarlığımızı göstermeliyiz duygusu içerisinde yaşatıyor. Bu bir yanıyla toplumsal bağlar devredilen toplumsal mirastan kaynaklanıyor. Bir yanıyla da aile terbiyemiz de böyle. Yani Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde suçlu doğuyoruz. Bu aslında dinsel baskının yüksek olduğu bütün toplumlarda var. Yani Katoliklerde de böyle, Müslüman toplumlarda da böyle bir bir korku ve suçunu bilmeden büyümek süreciyle geçiyor hayatımız. Bunun yarattığı şey de kötü bir şey olacak duygusu. Mesela Türkçe bunun aslında kaynaklarını çok kısık veren bir dildir. Yani çok güldük ağlayacağız. Yani işte çok sevinmeyelim kötü bir şey olur gibi. Aslında dil bunun ne kadar kaynaklarını geniş olduğunu da gösterir. Huzur bu anlamda. Bu cümlenin dışında, bu paragrafının dışında insan psikolojisinin aslında toplumsal geleneklerle ya da bilinçaltıyla kesiştiği noktaları çok parlatan bir roman olduğu için benim açımdan önemli. Gerçekten de şeyin mesela Nuran, Nuran karakterinin o kadar batılı iyi eğitim almış, kolejlerde okumuş bir karakterin gelenekle karşılaştığı anda e, Atakındığı tutum ya da e, o, onunla mücadele etme yerine geri adım atması e, diklenememesi ve e, bütün o batılı kültüre rağmen ki Doğu Batı e, problematinin en yoğun işlendiği romanlardan biri ya yani Tampınar'ın bütün eserlerinde olduğu gibi huzurda da öyle onun geri adım atamaması e, Mümtaz'ın sürekli bu korkuyla Nuran'ı sevmesi yani kaybedeceğim korkusuyla Nuran'ı sevmesi ve sonunda kaybettiğinin olması huzuru aslında Türk Edebiyatı'nda ayrı bir yere koyuyor. Ee, e, ama tekrar edecek olursak hem insan e, ruhuna ya da insan doğasına ilişkin e, nitelikleri e, nasıl diyelim böyle üzerine projektör tutar gibi e, saptamasıyla hem de bunların roman içerisinde aldığı yerleri doğru işlemesiyle e, üstün bir roman huzur. Burada bir, mesela beni çok çeken cümlelerden bir tanesi de şeydi, gene o zamanlar. E, Halbuki insan doğduğu günden itibaren maluptur, şef, şef, şefkate muhtaçtır. Mesela bu e, saadetten kaçmakla bağlantı kurulabilecek bir cümle. Yani, Mağlup olan hak etmediğini düşünür saadet bir ödüldür ve mağlup olan hak etmediğini düşünür. Peki biz neden sürekli mağlup bir his içerisindeyiz? Tıpkı suçluluk hissi gibi, kaybetme korkusu gibi. Bu da aslında Tanpınar için, Tanpınar özelinde söylüyorum. Sonuçta devasa bir imparatorluktan kalmış bir bakiyenin üzerinde yeni bir hayat kurmaya çalışan bir idealin aslında o bakiyenin yarattığı nasıl diyelim, insanın doğasına ilişkin kırgınlıkları da işliyor olmasından kaynaklanıyor. Bunun dışında tabii şeyi unutmamak lazım. Yani roman dediğimiz şey ya da alıntı dediğimiz şey her zaman bağlamından koparılarak anlatılır. Ama bağlamından koparıldığı zaman çıkan düşünce aslında belki bazen de bir özdür ve o bizi aslında olumlu ya da olumsuz düşünmeye teşvik eder. Dolayısıyla benim için... Ee, huzur, e, insan ruhunun gerçek anlamda bir artık röntgen bile değil yani neredeyse MR'ı diyebileceğimiz ölçüde damarsal e, görüntüler sunduğu için e, değerli bir kitap. Ama favorim her zaman Saatleri Ayarleme Enstitüsü.